1059 numaralı konu, bir Yahudinin Hazreti Ömer'e, cennetin eninin gökler ve yer kadar olduğunu söyleyen ayetin manasını sorması, bir Yahudi Hazreti Ömer'e gelerek, Kur'an-ı Kerim'de, eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun, Ali İmran, 3 suresi 133 denilmektedir. Peki bu durumda ateş, cehennem, nerededir, diye sordu. Hazreti Ömer o sırada yanında bulunan sahabelere dönerek, şu adama cevap veriniz, dedi. Ancak hiç kimseden ses çıkmadığını görünce kendisi Yahudi'ye, peki sen söyle bakalım gece gelip de yeryüzünü kapladığında acaba gündüz nerededir, diye bir soru yöneltti. Onun, Allah'ın dilediği yerdedir, demesi üzerine de, işte cehennem de Allah'ın dilediği bir yerdedir, buyurdu. Bunun üzerine Yahudi şunları söyledi, ey müminlerin emiri, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki Allah tarafından indirilmiş olan Tevrat'ta da aynen senin dediğin gibi denilmektedir.